Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah inahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udu billahi min şururi anfusina ve min seyyati amalina men yehbihillah felamudille leh ve men yudlil felahadiyela ve neşhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا فالذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vamma edrake ma leylatul kadir Leylatul kadri hayrun min alf seher Tenzelul melaikatu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr selam hiya hatta matla'il fecr Sadakallahul Kadir suresinin ayetlerini mal olarak da görelim biz onu, yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sana Kadir Gecesi'ni bildiren ne olabilir? Kadir Gecesi bin, gece, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve ruh her emri yerine getirmek için yeryüzüne iner de iner. Ta ki fecrin doğuşuna, güneşin doğuşuna kadar. Azim olan Rabbimiz doğru söyledi, doğru söyler. Kur'an'ın indiği geceden bahsediyor Cenab-ı Hak ve o gecenin bin aydan 83 sene 4 aydan daha önemli, daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Bir geceye inmemiş olan bir kitabın sadece o gecede zaman dilimi olarak o zaman diliminde indiği için o geceyi nasıl diğer gecelerden üstün kıldığını belirten Cenab-ı Hak Kur'an'ın indirildiği bize değişik bir yolla Kur'an sizin kalbinize, gönlünüze, hayatınıza, yaşayışınıza inerse sizi nasıl yapar diye geceden örnek veriyor. Herhangi bir zaman dilimi bütünüyle Allah'ın yarattığı zamanlardan bir zaman farkı yok dünyanın güneş etrafında dönmesinden oluştuğu değerlendirilen tümüyle insanın izah edipmesine gücü yetmediği bir zaman. Ve o zaman sırf Kur'an o anda indi diye kendisinde Kur'an inmeyen benzer zamanlardan ne kadar faziletli kılınılıyor tam bin aydan daha faziletli daha doğrusu otuz bin geceden daha faziletli kılınıyor bir gece Kur'an'ın kendisine inmesi kendisine yön vermesi kendisini hidayete yöneltmesi Allah'ın kendisiyle bir nevi konuşması emir ve yasaklarını kendisine ulaştırması dediğimiz insana inen Kur'an eğer gerçekten insan bunun bilincindeyse insanın gönlüne ve bütün hayatına Kur'an inmişse bu ayetten rahatlıkla anlayabiliriz ki Kur'an'ın kendisine indiğini fark eden bir kimse Kur'an'lı bir kimse böyle olmayan 30 bin insandan daha hayırlıdır. Kadir gecesi 30 bin geceden daha hayırlı olduğuna göre Kur'an gönlüne inmiş bir insan, kitaplı bir insan, Kur'anlı bir insan, Allah'ın kitabını hayatında her konuda rehber edinmiş, Kur'an nesli olan, Kur'an insanı olan bir kimse Kur'an'sız 30 bin insandan daha hayırlı olacaktır. Ama kimin gönlüne Kur'an inmediyse, kim Kur'an'ı bal kavanozunu camından, dışından yalayan insan gibi Allah'ın emir ve yasaklarını Allah'ın kitabından öğrenme durumunda olmadıysa, Kur'an'ı bir el kitabı, bir hayat kitabı olarak bir ailesinde yaşanılacak, iş yerinde tatbik edilecek, sokağında, çarşısında uyulacak, devletinde tümüyle yasa olarak e, ona ters hiçbir yasanın kabul edilmeyeceği bir çerçeve olarak, e, bir hidayet, bir yaşayış kılavuzu olarak e, görürse bir kimse kendisinin e, kadri kıymeti olacaktır kendisinin diğer insanlardan fazileti olacaktır. Kur'an gönlüne inmemiş, Kur'an hayatına tatbik edilmemiş bir insanın ne kadir gecesi vardır, ne onun için bayram etme özelliği, ne de Kur'an ayı olan Ramazan'ın onun için bir ayrıcalığı vardır. Kur'an kime, hangi gece indiyse, kimin gönlünde ne kadar Hangi gece program olarak hayatını yönlendirmeye aday olduysa o kimsenin Kadir gecesi de o gecedir. Ne gün olduğunun bilinmemesi bizim Kur'an'la ne zaman ne kadar nasıl tam bir samimiyet dostluk içerisinde buluşup buluşmayacağımızın belli olmamasıyla alakalı. Senin Kadir gecen bu gece olabilir. Bu gece Kur'an'la ünsiyet kurmayanın Kadir gecesi olmaz. İnşallah onun da başka bir gece olacaktır. O yüzden hangi gece Allah bilir deriz. Biraz da biz biliriz. Kur'an'la irtibatımız, Kur'an'ın bize inmesiyle alakalı. Şurası hakikattir ki, Kur'an'ın indiği gece Kadir gecesidir. Kur'an sana hangi gece hangi gündüz iniyorsa senin kadrinin kıymetinin olduğu gece de senin Kadir gecende odur. İnmeyecekse bizim hiç Kadir gecesiyle kendimizi teselli etmemize e, gerek yok. İnşallah Kur'an'ı kendi kitabımız olarak gönlümüze her an taze yeniden inmiş bir kitap olarak Allah'ın bizimle konuşması, bize direkt emir ve yasaklarını bildirdiği, bizim elimizden tutup cennete doğru yönelttiği bir kitap olarak toplumun hep beraber yapışınca uçurumlardan, çukurlardan kurtulup yükseleceği tüm toplumun kurtuluş, kurtuluşu için Allah'ın gökten saldığı bir ip olarak ele aldığımız zaman toplumun da kadri kıymeti olacak. Bu zilletten, bu, bu dünyada da Kur'ansız yaşamanın getirdiği sıkıntılardan kurtulmuş olacak.